Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sonmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Remzi Çelik'e de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Bugün bir konuğumuz var iklim için programında. Avukat Neşe Tuncar, Muğla Çevre, Çevre Platformu'ndan. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, çok teşekkür Mer ediyorum ağırladığınız için, bugün kabul ettiğiniz için. Bir düzeltme yapmak istiyorum, avukat değilim. Ha, öyle mi? Pardon, Pardon. Ya, yanlış evet, Hoş geldiniz ya. Neşe Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş, evet, geldin. hoş geldin. Biz teşekkür ederiz. Evet bugün ne konuşacağız? Muğla'da neler olup bitiyor? E, e, Muğla'da neler olup bitiyor? Muğla maalesef e, özellikle e, son dönemde, son 10 e, yıldır diyeyim e, ağır bir talan altında. Bunun da başlangıcı 2014 yılında e, o zamanki Çevre Bakanlığı'nın Doğal sit alanlarını artırma iddiasıyla yani iyi niyetli bir girişim olarak başlayan e, ekolojik temelli bilimsel raporlar adı altında Türkiye'nin 81 ilini 22 bölgeye ayırarak başlattığı bir çalışmaya dayanıyor. Doğal sit alanlarının eskiden hani birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece derdik ama şimdi işte kesin korunacak kasas alan, nitelikli korunacak alan, sürdürülebilir korunacak alan diye üçe ayırdıkları bir sınıflandırma söz konusu ve bu sınıflandırmayı yapmak için de hazırlattıkları bu ekolojik temelli bilimsel raporları 2014 yılında ihaleye çıkıp çoğunu gayrimenkul geliştirme şirketleri olan, inşaat şirketleri olan şirketlere vermişler. Ee, sınıflandırmayı yap yapacak olanlar onlar yani. Bu sınıflandırmayı bakanlık yapmış ama doğal sit alanı... Karar vermek için yani bu sınıflandırmaların hangisine mesela atıyorum Kelebekler Vadisi nereye girer? İşte Avrupa'daki yeah. alavara nereye girer gibi bir sınıflandırma yapmak için de bu ekolojik temelli bilimsel raporların hazırlanmasını e, ihaleye çıkmış Çevre Bakanlığı. E, o dönemde de e, alavara koyunda bir yapılaşma söz konusu ve bu rapordan e, haberdar olan e, o dönem bölgede yerleşik kişiler bu raporu talep ediyorlar. Fakat o dönemki tabiat ve kültür varlıklarını koruma müdürü diyor ki devletin bazı e, yatak odası sırları vardır. Herkese söylenmez. E, bunun üzerine Muğla Çevre Platformu kuruluyor ve 2016 yılından beri de Muğla'daki e, çok çeşitli e, talan, rant projelerine karşı e, hem hukuki de bulunuyoruz hem de e, alandayız. Ben de Muğla'ya yerleştikten sonra Güllük'te oturuyorum ben Milas Güllük Mahallesi'nde Ben de buraya yerleştikten sonra Muğla Çevre Platformu'nun bir gönüllüsü olarak Milas ve diğer işte Bodrum yakın yerlerdeki bu tip faaliyetlere karşı faaliyetlerin içerisindeyim Bunu söyleyebilirim Muğla bugünlerde biliyorsunuz birkaç talan projesiyle gündemde Marmaris'teki Simpaş Milastaki Akbelen, Bodrum'daki Cennet Koy, işte Fethiye'de çeşitli marina projeleri var. Köyceğiz'de yine madencilik ve sığla ormanlarının yok edilmesi var. Yani bunlar böyle hani çok gündemde olan belki sizin dinleyicilerinizin de bir anda bilebilecekleri şeyler ama e, günlük olarak biz şeyleri takip ediyoruz e, hem çevre bakanlığının duyurularını hem Ilango e, TR'yi hem Mapegin yani maden petrol arama genel müdürlüğünün e, sitesini ve buralardan e, işte özelleştirmeler e, maden projeleri otel projeleri e, marina projeleri aklınıza ne gelirse e, bunlarla ilgili e, takiplerimizi yapıyoruz bir de Aydınlıla e, Denizli Bütünleşik Kıyı Planı diye bir nasıl diyeyim, en çatı bir planlama aygıtı var. Bu planlama aygıtında da dönem dönem değişiklikler yapılıyor. Mesela işte 40 bin yatlık kapasite yaratılması koylarda. Bu da şu demek. Hemen hemen bütün koylara marina yapılması demek. Veya işte şimdi birazdan bahsederiz. Mesela Muğla'da hemen hemen her yıl yaklaşık 200 tane chat süreci başlayan proje duyurusu yapılıyor. Bunlardan yaklaşık 8-9 tanesi chat sürecine giriyor. Yani bir ÇED raporu hazırlanıyor. Bu ÇED raporu hazırlanması biraz daha uzun bir şey. Önce bir tanıtım dosyası yapıyorlar. O tanıtım dosyasından sonra halkın katılımı bilgilendirme sürece katılma toplantı diyorlar şimdi. O toplantı yapıldıktan birkaç ay sonra inceleme değerleme komisyonu ki bu projeye onay vermesi beklenen kamu kurum ve kuruluşları bu toplantıya katılıyor. Ondan yaklaşık bir ay sonra da chat olumlu raporu çıkıyor ben yaklaşık 4 yıldır bu takibi yapıyorum daha şimdiye kadar ÇED olumsuz çıkmış bir tane rapor görmedim geriye kalan o 200 tanenin 190 tanesi de Muğla Valiliği tarafından ÇED gerekli değildir evet. sınıfında yol veriliyor bu projelere chat chat süreci bile işletilmiyor yani. Bunlarda çetçet süreci bile işletilmiyor. Yani bunda hani halkın katılımı süreci katılımı soralım edelim isterler mi istemezler mi gibi bir şey de yapılmıyor. Bu da e, şu anda ne için kullanılıyor? Hani belki yine e, hani iyi niyetten şüphe etmeyelim. Belki bazı yatırımların hani e, hızlı yapılması için dir ama e, bu bir artık e, hukukun etrafından dolanma. Ee, çok yalanlar söyleme, çok büyük yalanlar söyleme, ne hazırlayanın, e, bu cümleyi çok dikkatli çekmek isterim, ne hazırlayanın ne de değerlendirecek olan birimin okumadığı raporlarla e, insanlar yerlerinden ediliyor, e, tarım arazileri yok ediliyor, ormansızlaşıyoruz, su kaynaklarımız yok ediliyor, e, dolayısıyla işte bunlarla da e, bu anlamda e, mücadele ediyoruz. Peki Neşe Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Yani bu o, ne hazırlayanın bile e, ya da denetleyenin bile haberi olmadığı raporlardan bahsettiniz. bu Bunları e, biraz önce sözünü ettiğiniz e, yatak odası sırlarından mı kabul edeceğiz acaba? Şimdi yok. Onu yatak odası sırlarından kabul etmeyeceğiz. Bu kamuya açık bir bilgi. E, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın sitesinde bunlar günlük olarak duyuruluyor. Yani bu şeylere ulaşmak mümkün. Bütün bu proje tanıtım dosyalarına. E, şimdi bence burada kimsenin okumadığı e, ön e, kabulüyle bence bu e, proje tanıtım dosyaları ve chat raporları orada yayınlanıyor. Çünkü eğer okuduğunuz zaman şöyle şeyler görebiliyorsunuz. E, yani anekdot olarak anlatılacak olaylar. Mesela biz geçenlerde bir halkın katılımı toplantısına gittik rüzgar enerji santralleriyle ilgili. Rüzgar enerjisi tabii ki işte hani yenilenebilir enerji, işte fosil yakıtlardan iklim için çıkmaya niyetli, niyetliyiz ama daha... Neyse o konu da ayrı. Ee, ama orman e, sahasına rüzgar enerji santralleri yapılıyor. Yani ormanlar kesilerek veya tarım arazilerinin üzerine yapılıyor. Dolayısıyla biz bir halkın katılımı toplantısına gittik. Ee, dört köyü ilgilendiriyordu. Yani dört köye yakın e, bir alanda yapılacaktı. Fakat ÇED raporunda... E, Paydaş analizi diye de şimdi bir şey var, yeni bir şey çıkarttılar. Bu paydaşların içerisinde bahsedilen iki köy bulunduğumuz noktadan 180 kilometre uzaktaydı. Yani bir başka raporlarından oraya kopyala yapıştır yapmışlardı. Ve bunu e, hazırlayanlar da okumamışlardı ki düzeltmemişlerdi. Çevre Bakanlığı da e, bu raporu hani evet artık bu halkın önüne çıkabilir, bu konu konuşulabilir e, deme kararını verirken de bunu okumamıştı. Yani bu konuyu orada benden başka gündeme getiren olmadı mesela. Bu bunları kim hazırlıyor peki? Çıkmış. Bunu okulayandan şöyle, e, e, bunun için bakanlıktan akredite olmuş, ÇED raporu hazırlayan şirketler var. Biz bunları Muğla Çevre Platformu olarak, Şöyle bir takip yapıyoruz. Ee, biz reaktif olmaktansa hani bazı şeyleri önden acaba görebilir miyiz? Ee, önden biz bu talanları, bu rant projelerini önden görüp de bir şey yapabilir miyiz diye bir yaklaşımımız oldu. Biz bu aşamada bütün chat şeylerini takip ediyoruz. Dört yıllık bir şeyimiz var, database'imiz var. Fakat sonra dedik ki bunu böyle bir database şeklinde takip etmenin çok fazla bir anlamı yok. Çünkü o alanın büyüklüğünü bilmeniz lazım. Dolayısıyla biz o alanları da bir harita üzerinde göstermeye başladık. Haritamız tosba.com.tr adresinden görülebilir. Necanım harita... ben bir şeyi merak ediyorum. Ee, şimdi şey, raporları genelde Türkiye'de birçoğu yerde böyle kopyala yapıştır oluyor. Evet. Ee, yani o bir sürü kurumdan, bir sürü yetkiliden, belki bir sürü bürokrasiden bir takım şeyleri kaçırıyor ama en nihayetinde söz konusu olan halk olunca halkın karşısına geliyor rapor ve sizin gibi insanlar görüyorlar bunu. Ne kadar insan görüyor orada? Çünkü devasa bir maden sahasından bahsediyoruz ki büyüklüğü yaklaşık e, 2000 hektar. Evet yani 1900 bin, bin, bin, hektar. 1900, evet. 1900 e, gözüküyor ama yani... Böyle olmuyor tabii Türkiye'de bu projeler. Üstelik bir takım sadece dört köye değil bazı işte Milas Merkezi de çok yakın aynı zamanda. Bölge zeytinlik ve kızıl kaplı. Evet. Siz ilk bunu duyduğunuzda oradaki insanlar ne hissetti şu anda ne düşünüyorlar nasıl bir mücadele var birlik ve beraberlik var mı oradaki insanlar arasında bir dayanışma söz konusu mu? Biraz buna direnmenin boyutu ne boyutta acaba? Ee, teşekkür ederim. Şimdi e, bu bahsettiğimiz konu e, Çandır ve Kuru Dere e, boksit madeni. Bununla ilgili olarak e, ilk önce e, Çandır köyünde yaşayan e, Sena Erhan Hanım e, bizim e, mail adresimize bir e-posta e göndererek e, haberdar etti. Hemen konuştuk. iki gün sonra da köye gittik hem Çandır'da hem Kuru Dere Köyünde bilgilendirmeler yaptık. Yani bu çet sürecini anlattık çünkü çet gerekli değildir kararı muhtar iki muhtarlıkta askıya çıkmıştı. Dolayısıyla köylü de bunu istemediğini ve ne yapılabileceği ile ilgili aslında bizden bilgi. E, istiyordu. Biz de ces süreci ve ne yapılabileceği ile ilgili e, bilgi verdiğimiz zaman hemen o, o gün bir, e, avukat, e, bu, bulmam, e, bir avukat bulmamız, bir avukat bulmamız, daha sonra da bu hukuki girişimi başlatmamızla ilgili hemen orada karar alındı. Ve daha sonra köyde e, bu sadece üstelik iki köy değil. Bakın yine yanıltma yapıyorlar. O kadar büyük bir alan ki o 1900 e, hektar dediğimiz alan. Ee, tam dokuz tane köyü içeriyor aslında. Ve bu dokuz tane köyün sadece iki tanesinde e, bunun duyurusu yapılmıştı. Yani diğer köylerdeki insanların ne böyle bir çet gerekli değil kararından ne de e, yaşamlarını etkileyecek, geçim kaynaklarını etkileyecek böyle bir e, projeden asla haberleri olmayacaktı. Dolayısıyla e, Sena Hanım ve Köydeki diğer e, arkadaşlar, gençler, e, muhtarlar çok destek oldu. E, Milas'a çok yakın, evet. E, Selimi'ye mahallesine yakın. Hemen karşısında da bu söylediğimiz mahallelerin Öromos antik kenti var. Öromos'ta da neredeyse yıkılmamış halde duran bir Zeus tapınağı var mesela. E, ve orada da kazılar devam ediyor. Ee, geçtiğimiz ay e, geçtiğimiz ay değil birkaç daha bir ay olmadı biz davamızı açtık köyden 61 kişi e, e, 4 köyden 61 kişiyle biz bir dava açtık bu çet gerekli değildir e, kararına çet gerekli değildir kararını da şöyle alıyorlar bu kadar büyük bir alanda maden e, ruhsatları olmasına rağmen sadece bu çet sürecini atlamak için 25 hektarın altında bu işi yapacaklarını söylüyorlar. Bu projede nitekim 24.32 hektarda yapılacağını söylüyor. Ocak alanı tam zeytinliklerin ortası. Etiket stratejileri gibi 9,99 falan oluyor ya. <gülüyor> Onun gibi olmuş. Yani işte ya, bile yani Bazen evet. o da var tabii. 34, mesela 24.89, 24.95 <gülüyor> onları da gördük. Evet. Burada 24.32, 3 tane alandan bahsediyor. Burada bir tane dere var. Bu proje ile ilgili sadece ve sadece devlet su işlerinden bir görüş almışlar. Devlet su işleri de işte orada akan derenin müdahale etmeyeceksiniz. İşte oraya pasa atmayacaksınız, şunu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız demiş. Bunlar da dereye işte 5 metre kala maden işletmesini durduracaklarmış. İşte duvar yapacaklarmış falan filan yani. Var olan zaten suyumuz yok. Var olan e, çok az miktardaki su kaynağımızla da bu şekilde bir oynuyorlar. Ayrıca mesela şu dikkatimizi çekti. E, bu ÇED gerekli değildir veya ÇED raporu her neyse bu proje dosyalarını okuduğunuz zaman çok bilgili olmanıza gerek yok. Yani maden mühendisi olmanıza gerek yok. Sirahat mühendisi olmanıza gerek yok. Ama ilk okuyuşta yani genel kültür sahibi olan hemen herkesin fark edebileceği çok ciddi hatalar oluyor. Mesela Burada Öromos'un karşısında olan Milas 3000 yıldır adı değişmemiş e, şu anda e, bilinen en az 27 tane antik şehri barındıran bir ilçe ve bu proje dosyasında bir tane bir kelimeyle bile arkeoloji şeyler geçmiyor yani hani vardır yoktur asla bahsedilmiyor ama sonradan yapılan araştırmalar biz dava direkçemizi hazırlarken yaptığımız araştırmalarda burada birinci derecede sit al alanı olarak e, ilan edilmiş bir yer var çok önemli tam güney kıyısına düşen bir e, antik şehir olduğu biliniyor ama daha kazıları yapılmamış 500-600 yıllık belki bin küsür yıllık zeytin ağaçları var. Çok önemli çeşmeler var. Böyle bir alan da boksit gibi hem insan sağlığına hem doğaya çok zararlı bir madencilik faaliyeti yapmayı öneriyorlar ve bunu da şöyle diyorlar. Mesela devlet süsleri bunları demiş ki patlatma yapmayın çünkü yeraltı suları hani o çatlaklardan kaçıyor. Bunlar da projeyi değiştirmişler, patlatma yapmayacağız diyorlar. Şimdi patlatma yapmadan nasıl madencilik yapılıyor? Tabii hani belki de yaptırıp görmek lazım. Ee, bu şekilde e, gizlenen, e, açıklanmayan ve soru sorabileceğimiz bir mercide bırakılmayan, yani halkın katılımı toplantısı olsa hani gider orada yine, Bunları gündeme getirebiliriz. Dolayısıyla bize de dava açmaktan ve hukuki yolu e, denemekten başka bir şey kalmıyor. Ama bu yönde biz başka davalar kazandık. Özellikle e, arıcılığın yapıldığı, bu Basralı Çam denen eski çamlar var. E, onlar e, çam balı üretmek için kullanıyorlar ve buraya arıcılar geliyor. Dolayısıyla Basralı Çam balının e, yapıldığı bir e, Kızılçam ağaçlarının olduğu, zeytin ağaçlarının olduğu e, bir tarım bölgesinde böyle bir madencilik faaliyetinin olmaması için de tabii e, elimizden geleni yapıyoruz. Çok benzer bir proje Tuzabat'ta e, gene bir boksit madeniydi. Mesela o da önce yürütmesi durduruldu. Daha sonra da proje iptal edildi. E, bütün bu anlattıklarınız aslında antik kentlerin de hem gözlerden hem de herkesten gizlenen Antik kentlerinde bulunduğu bir yerde insan istersemez Sofokles veya Aristofanes gibi antik Grek e, tragediyalarını ya da komediyalarını ya da trajikomedileri komedileri hatırlıyor çünkü bütün anlattıklarınız bu şehircilik ve e, yani çevre ve şehircilik Bakanlığı adı zaten kendi başına o, bu oksimoroz. Evet o bir oksimorunu canstırıyor bir, bir de üstelik iklim de eklediler üstüne. Fakat bütün bunlar gerçekten ciddi bir traji tragikomedyi anlatıyor ama e, bilinmiyor maalesef yeterince. Söylenmiyor bilinmiyor evet ama şöyle bir şey var böyle bir e, bilinçlenme oldu diyeyim. Öyle evet. oldu. E, özellikle bizim Akbelen'de yaşadığımız e, süreçte. E, Evet nöbetler tuttuk, ee, Yeni hukuki girişimlerimiz sürekli devam etti, ee, siyaseten de girişimlerimiz devam etti, defalarca mecliste soru önergeleri verildi. Ee, mesela e, Akbelendeki kömür madeninin genişlemesi asla ve katla bir ÇED raporuyla olamıyor. Ee, çünkü işte 1992 yılından önce yapılmış yatırımlar ÇED'den muaf diye böyle bir e, Garip bir uygulama var veya bir yönetmelik kanun her neyse. Bunlar da 1986-87 yıllarında açılmış olduğu için bu termik santraller ve bu ruhsat sahaları da işte o zaman belirlenmiş olduğu için bunlarda herhangi bir çet uygulaması yapılmıyor. Ama şeyi görebilirsiniz hani yıkımın büyüklüğünü görebilirsiniz. Milas-Ören yolunda sol tarafta Ören'e ininceye kadar... 20 kilometre boyunda e, yaklaşık, e, işte, kim bilir kaç kilometrede genişliğinde kocaman bir cehennem çukuru var. E, bu yaklaşık 3500 hektar. Toplam ruhsat alanı bu Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin 24.000 hektar. Aynı şekilde 20 küsür bin hektarda yatağın e, termik santralin kömür ruhsat sahası var. Bunlar çok büyük alanlar. Ve bunlar e, buradaki e, orman ve e, yeşil örtü, bitki örtüsü yok olduğu zaman e, en kıymetli karbon yutak alanlarımızdan kaybetmiş oluyoruz. Yani şöyle araştırmalar var. E, ağaç dikmeyle karbon yutak alanı yaratmış olmuyorsunuz. İskoçya'da zannediyorum yapılmış bir araştırma var. E, doğal ormanlar daha sonradan yapılan, insan eliyle oluşturulmuş ormanlara göre %30 daha fazla karbon soruyor. Şimdi bunları bilirseniz zaten e, bu işlemi zaten yapmazsınız. Yani ormanları yok etmezsiniz. Ama bugün Türkiye'de şu anda balta girmemiş doğal ormanımız yok. Gençleştirme adı altında bütün yaşlı ağaçlar kesiliyor. Yani bu Muğla'da da böyle, Karadeniz'de de böyle. Ege'de de böyle, Trakya'da da böyle. Şu anda balta girmemiş, doğal ormanımız yok. Çok ciddi anlamda biyoçeşitlilik kaybına e, sebep oluyoruz. Artı su kıtlığı başlamış durumda. Yani Bodrumlular mesela e, suyumuz yok diye şu anda e, çığlık çığlığa bağırıyorlar. Ve bunun içinde miras Milas'ta akan derelere baraj yapılması gündeme geliyor. Şimdi... Hem bir yandan ormanları yok ediyorsunuz, öbür yandan doğada olmayan çok büyük su kütleleri yaratarak buharlaşmayı artırıp kuraklığa daha fazla yol veriyorsunuz. Çok kıymetli sulak alanlarımız var yine burada. Bargilya tuzlası, etrafı inanılmaz yapılaşma. E, tehdidi altında Ağolu'nun e, yine bilirsiniz 3800 villalık bir projesi var. E, i̇lk ÇED raporu iptal edilmesine rağmen hemen akabinde ikinci ÇED raporuyla yine karşımıza çıktılar. E, lagünler, sulak alanlar da çok önemli yutak alanları. E, e, karbon açısından, iklim değişikliği açısından ve e, bu denizler yükseldiği zaman bizi e, su altında kalmaktan koruyacak doğal yapılar ve bunları yok etmekle meşgulüz hani e, neresinden başlasak, nasıl anlatsak ne kadar anlatsak e, çok yüksekten mi anlatsak, daha halka inerek mi anlatsak, geziler mi düzenlesek e, bu, bugün bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum biz e, teşekkür ederiz bu, ve bunu... yani bu bütün Türkiye'de bir e, Bilinçlenme bir aydınlanma ama şunu görüyoruz işte Akbelen'den sonra insanlar baktılar ki nöbette tutulsa ne yapılsa eğer ki bir niyetleri varsa bunu yapıyorlar eskiden evet devlet e, işte kolumuzu da kesse işte başımız üstüne ama artık öyle değil çünkü insanların artık devlete de bir güvenleri kalmadı yani özellikle o raporlar e, yalan olunca ondan sonra yapmayacağız deyip yapınca az yapacağız bak acıtmayacak deyip e, yapınca İnanabiliyor musunuz? Akbelen ormanı e, 62 hektar kesildi ve dediler ki bu çok küçük bir alan. Bunun ne farkı var? Bir seferden bir şey olmaz. 3-5 çanak çömlek vesaire demekten. Yani evet. E, evet. evet, burada maalesef sürümüz sona erdi. Onun için burada bırakmak zorundayız ama bunu Yaşam katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Sürekli olarak çeşitli programlarımızda. Takipte e, kalacağımızı da ve her, ne zaman uygun bulduğunuz zamanlarda <gülüyor> bunu konuşmaya hazır olduğumuzda bir kez daha belirtelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun İshan Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Selamlar. Selam çok İyi günler.